Find the white Niye beyaz tekeliyoruz göğünümüzü? <Gülüyor> Aa güzel. Temizliğimizde işaret. Göynümüzü temizlediğimizde işaret. Kalbimizin. Nefsin dönüşü, meratifi beyazdır. Evet. Ne olur. Mutlaka temizledi mi diye sorarsa, karıncaya sormuşlar demişler ki, nereye gidiyorsun? Kabe'ye demiş. Bu yürü işlemi demişler. Demiş ki oraya varmasak bile yolunda ölürüz ya demiş. Evet.